İçime hiç sinmiyor sana engelli demek. Ey engeli azimle engelleyen kardeşim. Hayatını irfanla dengeleyen kardeşim. Sende varken bu yürek, bu cesaret, bu emek içime hiç sinmiyor sana engelli demek. İnsanlar zaman zaman gaflet ile doluyor. Bu nedenle kalbini incitenler oluyor. İçimden geçiyorken senden özür dilemek, Çok zoruma gidiyor sana engelli demek. Engel ne göz ne kulak, ne bacak ne de kolda. Gönüllere engel yok Allah'a giden yolda. Senden ibret almalı dünya edepten yana. Senin vakur duruşun mesajdır anlayana. Mesajı almayanlar derdin olmasın senin. Bir dakika sonrası belli değil kimsenin. Bilirsin ya insanlar düşündüğü kadardır. Mühürlenmiş kalplere anlatacak ne vardır. Milletler. Kuşanırken bunca nefret ve kini, Sende bulmalı beşer insanlık tarifini, Ne kadar da yanılmış sana engelli diyen, Oysa özgür düşünmek bana senin hediyen, Ey barış sevdalısı, ey sabır abidesi, Ey sessiz çığlıkların arşa yükselen sesi Kan damlıyor altından dünya denen kafesin Ne olur dualarla bezensin her nefesin Biliyorum melekler sana yakın duruyor Bu dünya vebalinden seni Allah koruyor kim bilir ne yücedir cennetlerdeki yerin Kaşhaneler, saraylar ve zümrüt bahçelerin Orada berabersin gönül verdiklerinle Ana, baba, eş, kardeş bütün sevdiklerinle Ey peygamber komşusu sözde engelli insan Jüt beni anlatacak ne kalem var ne lisan Kimsenin haddi değil sana engelli demek Çünkü senin misyonun engeli engellemek Çünkü senin misyonun engeli engellemek